Merhaba, kabusun mekanına dönüyoruz bugün. Çernobil'den sonra Fukushima, peki yarın neresi? Akkuyu, Sinop, İneada, nükleer kabusa aday yerler mi olacak, yoksa nükleer enerjiye karşı olan çoğunluk, yani halkın %67'si bunu engelleyebilecek mi? Üzerinden iki yıl zaman geçti ama Fukushima çatlamaya, patlamaya devam ediyor. Japonya'daki Fukushima nükleer santralinde Hafta başında elektriklerin kesilerek soğutma havuzlarının ısınmasına yol açan arıza şimdilik onarıldı. İki yıl önceki deprem ve tsunami sırasında ağır hasar gören santrali işleten TEPCO, arızanın bir kontrol panosuna giren farenin kontağı attırmasından kaynaklandığını düşünüyor. Bir küçücük fare koca felakete neden olabiliyor nükleer santrallerde. Fukushima nükleer santralindeki elektrik arızası kullanılmış nükleer yakıtların Bekletildiği soğutma havuzlarının ısınmasına neden olmuştu. Pazartesi gününden bu yana süren elektrik kesintisi havuzların daha da ısınabileceği yolunda kaygılara yol açmıştı. Havuzlar nükleer santralde büyük ısı yayan kullanılmış yakıt çubuklarını depolamakta kullanılıyor. Yakıtı soğutuyor ve radyasyona karşı bir nemze koruma sağlıyor. Kullanılmış yakıt en az bir yıl bu havuzlarda bekletilmek zorunda. 11 Mart 2011'deki deprem ve tsunami sırasında Fukushima'daki nükleer reaktörlerin üçünün soğutma sistemleri hasar görmüş ve erimeye yol açmıştı. Bu haftaki elektrik arızası alarmı, hükümetin nükleer santraldeki reaktörlerin soğuk ve kapalı durumda olduğunu ve artık yüksek radyasyon yaymadığını öne sürmesine rağmen santralin hala sorunlara açık olduğunu gösteriyor. Başbakan Erdoğan'ın ithal kömüre izin vermiyoruz açıklamasına Greenpeace'ten yanıt geldi. Başbakan Erdoğan, Silopi'de yapımı tamamlanan Ciner Termik Santrali'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, son zamanlarda ithal kömüre izin vermiyoruz, bu yatırımları 2023 yılında tükettiğimiz elektriğin 3'te 1'ini kömürden sağlayacağız demişti. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Pınar Aksoğan, Başbakanın ithal kömüre dayalı termik santrallere izin verilmeyeceğini açıklamasının olumlu bir gelişme olduğunu söyleyerek ancak EPDK'ya baktığımızda 17 yeni ithal kömürlü santral lisansı başvurusu olduğunu görüyoruz. Görülen o ki ithal kömürlü termik santral yatırımları hızla devam ediyor. Bu yatırımlara artık izin verilmiyorsa EPDK neden derhal bu lisans başvurularını iptal etmiyor? Diğer taraftan sadece ithal değil yerli kömürde büyük bir sorun. Buna Afşin Elbistan ve Konya Karapınar gibi hem hava kirliliği hem de iklim açısından korkutucu olan projeler eklenince Türkiye hem çevre hem de sağlık anlamında ciddi bir tehdit altında kalıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine baktığımızda kömürden kaynaklı partikül madde kirliliğinde Delhi, Mumbai ve Pekin ile birlikte Türkiye'den 5 şehir olduğunu görüyoruz. Oysaki Türkiye rüzgar, güneş ve geotermal gibi yenilenebilir kaynaklar açısından Avrupa'da birinci sırada. Bu yüzden sadece ithal değil, tüm kömürlü termik santral projeleri yerine temiz enerji projelerinin hayata geçirilmesinin elzem olduğu açıkça ortada, dedi. Water Resources Research, su kaynakları araştırmaları dergisinde Fırat ve Dicle havzalarının hidrolojik durumuyla ilgili haritayı ortaya koyan İlk bütüncülülü araştırma yayınlandı. NASA uydularının yer çekimi ölçüm özelliklerinden yararlanılan araştırmanın yürütücülerinden ve Kaliforniya Üniversitesi öğretim üyesi Jay Famiglietti'ye göre Grace verileri Fırat ve Dicle havzalarındaki su rezervlerinde son derece hızlı bir düşüş olduğunu gösteriyor. Verilere göre Orta Doğu Hindistan'da yaşanan su kaybından sonra dünyada su rezervlerini en hızlı kaybeden bölge haline geldi. Su rezervlerindeki kayıp 2007'de yaşanan kuraklıktan itibaren had safhaya çıkarken bölgede su talebi de gün geçtikçe artıyor. Ülkenin uluslararası hukuk kuralları ve çatışmalar nedeniyle su yönetiminde koordinasyon sağlanamadığı belirtiliyor. Su kaybının %60'ı yeraltı sularındaki 90 kilometre küplük azalmadan kaynaklanıyor. Famigliyetti yok olan su rezervlerinin 100 milyona yakın insanın su ihtiyacına karşılık geldiğini belirtiyor. Dünyanın yaşam üniteleri birer birer iflası doğru gidiyor. Yeşilisten Ayşe Bereket Amerikan sütünde yaşanan aspartam krizini yazdı. Şubat 2013'te Amerika Birleşik Devletleri'nde iki güçlü süt örgütü, Uluslararası Süt Ürünleri Birliği İTFA ve Ulusal Süt Üreticileri Federasyonu (NMPF), Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)ya verdikleri direkçe de Aspartam ve diğer suni tatlandırıcıların süt ve diğer süt ürünlerinde etiketlendirilmeden ilave edilmesi için başvurdu. FDA günümüzde Amerika Birleşik Devletleri süt endüstrisinin şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi maddeler için besleyici tatlandırıcılar sınıfını kullanmasına izin veriyor. Bu yeni başvuru aspartam ve diğer suni tatlandırıcılar da dahil etmeye çalışarak süt ve 17 süt ürününde kullanılabilecek güvenli ve uygun tatlandırıcı standardını değiştirmeye çalışıyor. Başvuru sahipleri, ITFA ve NMPF'ye göre okul çağındaki çocuklar aromalı sütü tercih ettiklerinden daha az kalorili sütlerle çocuk obezitesinin önüne geçilebilecek. Oysa söylenen aspartamın bir kanserojen, nörotoksin ve eksi toksin olması. Bir yana, Şubat 2013'te Yale Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma aspartam ve diğer suni tatlandırıcıların daha fazla kalori yeme ve içmeye yöneltebileceğine ve obezite ve diyabet 2 tipi riski yükseltebileceği sonucuna varmıştı. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.